Fudayl bin İyad. Rahmetullahi aleyh. İsmi Fudayl bin İyad bin Mes'ud bin Beşir. Künyesi Ebu Ali. Doğumu 726'da Horasan'ın Ebi Vert kasabası Kandin köyü. Vefatı 803'te Mekke'de. Talebeleri sırr Sekati Abdullah bin Mübarek, bişr Hafî, İmam-ı Hocası, İmam-ı Azam Ebu Hanife, Fudayl bin İyad, Tevbe edenlerin öncüsü, İhsan ve Kerem Güneşi, Vera ve Marifet Denizi, iki dünyadan geçmiş zamanının üstadıydı. Riyazet ve keramette, Yüksek şan sahibidir. Marifet ve verada eşi yoktur. Fudayl bin Yat Tövbe etmeden önce, Gençlik yıllarında, Ebi Vert ile Serahs arasında, Eşkıya reisi olup, Yol kesicilik yapar, Gelip giden kervanları soyardı. Böyle olmasına rağmen, Namazını kılar ve orucunu tutardı. Soygun esnasında kervanda kadın olursa ona dokunmaz, borçlu ve sermayesi az olanların mallarını almazdı. Adamları arasında namaz kılmayan olursa onu kovardı. Fudayl bin İyad'ın adamları bir gün yine bir kervanı soymuşlardı. İşlerini bitirince yemek yemek için oturdular. O sırada kervan sahiplerinden birisi yanlarına gelip, ''Reisiniz kimdir?'' diye sordu. Yemektekiler, ''O burada değil, şu ağacın altında namaz kılıyor.'' dediler. ''Niçin sizinle birlikte yemek yemiyor?'' deyince, ''O oruçludur.'' dediler. Kervandan gelen adam iyice şaşırdı ve Fudayl bin İyad'ın yanına gitti. Huzur içinde namaz kıldığını gördü. Namaz bitince, namaz oruç ve eşkıyalık bir arada nasıl bulunur diye sordu. Fudail bin İyad Allahü Teala Tevbe Suresi 102. ayetinde münafıklardan diğer bir kısmı da günahlarını itiraf ettiler ve evvelce yapmış oldukları iyi bir ameli sonradan yaptıkları başka bir kötü nifak ile karıştırdılar. Olur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. ''Çünkü Allah gafurdur, rahimdir.'' buyurdu. Adam hayretler içerisinde kaldı. Fakat niçin tövbe etmiyorsun diyemedi. Bir gün büyük bir kervan gözüktü. Fudayl bin İyad'ın arkadaşları kervanı fark edince, yolunu kesmek üzere hazırlanmaya başladılar. Kervan içinde bulunan zengin birisi, eşkiyaları fark etti ve Altınlarımı öyle bir yere saklayayım ki, eşkiyalar eşyalarımızı alsa bile geriye bunlar kalsın, düşüncesiyle kervandan ayrıldı. Uygun bir yer arıyordu. Bu sırada bir çadır gördü. Hemen o tarafa yöneldi. Çadırın içinde, sırtında abası, başında külahı olan biri, huşu içinde namaz kılıyordu. Ona bir miktar parası olduğunu ve emanet etmek istediğini bildirdi. Fudail bin iyat, bir köşeye bırakı vermesini işaret etti. Bunun üzerine zengin şahıs altınları bırakıp kervanın yanına döndü. Eşkiyalar kervanın mallarını yağmalamışlardı. Zengin eşkiyanın almadığı bazı eşyaları yanına alıp tekrar çadırın yanına döndü. İşte o zaman eşkiyaların kervandan aldıkları malları paylaştıklarını gördü. İşin daha garip yanı da Az altınlarını teslim ettiği şahsın eşkıyanın reisi olmasıydı. Zengin adam buna çok şaşırdı ve Vay başıma gelenler! Demek altınları eşkıyaların reisine vermişim dedi. Büyük bir üzüntü içinde geriye dönerken Fudayl bin İyad ona Buraya niçin geldin diye sordu. Zengin adam bu söz üzerine yavaş yavaş geri döndü ve ümitsizlik içinde şöyle dedi. Buraya emanet olarak bıraktığım altınlarımı almak için gelmiştim. Fudayl bin İyad, İyi ya, bıraktığın yerden al dedi. Zengin adam ne diyeceğini şaşırmıştı. Fudayl ona, Niye öyle aval aval bakıyorsun? Altınlarını koyduğun yerden gidip alsana dedi. Zengin adam çadırın içine girdi. Altınlarını aldı, ve orayı terk etti. Eşkıyalar, biz hiç altın bulamadık, sen ise onları geri veriyorsun. Böyle şey olur mu? dediler. Fudayl bin İyad arkadaşlarına, o bana hüsnü zan etti. Ben de Allahü Teala'ya Teâlâ'ya hüsnü zan ediyorum. Ben o kimsenin, benim hakkımdaki iyi niyetini doğru çıkardım. O da ki, Allah-u da, benim kendisi hakkındaki hüsn ü doğru çıkarır dedi bir gün yoldan bir kervan geçiyordu kervandakilerden biri hadid suresi 16. ayetin baş tarafını okudu iman edenlere vakti gelmedi mi ki kalpleri Allahü Teala'nın zikrine ve inen Kur'an'a saygıyla yumuşasın işte bu ayeti kerime kendisine öylesine tesir etti ki gönlünden yaralandı. İçinden geldi, geldi hatta geçti bile diyerek kendinden geçmiş bir halde şaşkın ve mahçup olarak bir harabeye sığındı. Bu sırada kervan yola çıktı. Giderlerken kervandakiler ''Fudail bin İyad yolumuzun üzerinde bulunuyor acaba nasıl gideceğiz diye birbirleriyle konuşmalarını duydu. Ve onlara, size müjdeler olsun. Şimdi o, yaptıklarına pişman olup tövbe etti. Bundan önce nasıl siz ondan kaçmışsanız, o da bundan sonra sizden kaçmakta, aynı işleri yapmaktan uzaklaşmakta, sakınmaktadır, diyerek tövbe ettiğini bildirdi. Bundan sonra her tarafı gezerek, üzerinde hakkı olanlara buldu ve fazlasıyla ödeyerek hepsiyle helalleşti. Fudail bin İyad'ın tövbe etmesi başka bir rivayette şöyle anlatılır. Fudail bin İyad bir cariyeye aşık olmuştu. Cariye'nin bulunduğu evin duvarına çıkar, onu görmek ümidiyle sabaha kadar beklerdi. Bir gün duvarın üzerindeyken önünden, arkasından, sağından, solundan insanı ürperten bir ses duydu. Sesin sahibi, Hadid suresi 16. ayetin başını okuyordu. İman edenlere vakti gelmedi mi ki, kalpleri allah Teala'nın zikrine ve inen Kur'an'a saygıyla yumuşasın. Fudayl bin İyad, bu ayetin tesiriyle uzun süre kendine gelemedi. Duvarın üzerinde kendinden geçmiş bir vaziyette, Hareketsiz kaldı. Sonra kendine geldiğinde gözlerinden yaşlar boşandı ve o zaman geldi ya Rabbi diye inledi ve tövbe ederek Allah'a yöneldi. Fudayl bin Yat yaptıklarına çok pişman olmuştu. Yanındakilerden birine Allah rızası için beni bağla ve sultanın huzuruna götür. Benim pek çok cezam var. ''Sultan beni cezalandırsın da, cezamı dünyadayken çekmiş olayım. Böylece hakkımdaki neyse o yerine getirilmiş olur.'' dedi. Sultanın yanına gittiler ve halini anlattılar. Sultan kendisine çok izzet ve ikramda bulunarak evine götürülmesini emretti. Fudayl bin İyad evinin önüne getirildiğinde, Hala ağlıyordu. Hanımı bu halini görüp sordu: Sana ne oldu? Niçin ağlayıp inliyorsun? Yoksa seni dövdüler mi? dedi. Evet, çok dövdüler, buyurdu. Hanımının merakı daha da artarak nere ne vurdular diye sordu. Fudail bin İyatt ailesine sultan yaptıklarımın cezasını vermedi. Fakat ızdırabım canımı yakıyor. ''Ve ciğerimi deliyor.'' dedi. Sonra konuşmasını şöyle sürdürdü. ''Ben Rabbimin hanesine yani kabe'ye gidip ziyaret etmeye niyet ettim. İstersen aramızdaki nikah bağını çözüp seni boşayayım.'' dedi. Hanımı, ''Allah korusun, senden nasıl ayrılırım? Sen nereye gidersen, ben de beraber gelir, senin hizmetinde bulunurum.'' dedi. İkisi birlikte hac yoluna çıktılar. Allahu Teala yolculuklarını kolaylaştırdı. Fudayl bin İyad hac sırasında Kâbe'de bazı alim ve velilerle görüştü. Bir gün Halife Harun Reşit, veziri Fadl bermekiye beni bir kimsenin yanına götür. Kalbim bu göz kamaştırıcı Şaşalı hayattan sıkıldı. Rahatlık, gönül huzuru arıyorum dedi. Veziri onu Süfyan bin Uyayne'nin evine götürdü. Süfyan kapıyı açıp, kim geldi diye sordu. Mü'minlerin emiri geldi dediler. Ne için bana haber vermediniz? Bilseydim ben huzuruna gelirdim dedi. Halife Harun Reşit bunu duyunca, benim aradığım kimse bu değildir dedi. Süfyan bin Uyeyne bunu duyunca "Sizin aradığınız kimse Fudayl bin İyattır." dedi. Halife ile veziri Fudayl bin İyad'ın kapısına gittiler. O sırada Fudayl Câsiye Suresi 21. ayetini okuyordu ki meali şudur: Yoksa o kötülükleri işleyip duranlar kendilerini iman edip salih ameller işleyenler gibi yapacağız, hayat ve ölümlerini bir tutacağız mı sandılar? Ne fena hüküm veriyorlar! Harun Reşit, Nasihat istersek bu bize yeter, dedi. Kapıyı çaldılar. Fudayl, kim o? diye bağırdı. Mü'minlerin emiri, dediler. Bunun üzerine Fudayl, Mü'minlerin emirinin benim yanımda ne işi var ve benim onunla ne işim var, beni meşgul etmeyiniz, dedi. Vezir, halifeye itaat vaciptir, dediyse de Fudayl, beni meşgul etmeyiniz, sözünü tekrarladı. Vezir, müsaadenle mi girelim yoksa zorla mı, diye sordu. Fudayl, müsaaden yok ama zorla girecekseniz siz bilirsiniz, buyurdu. Harun Reşit içeri girdi. Fudayl, kimsenin yüzünü görmemek için kandili söndürdü. Karanlıkta Harun Reşit'in eli, Fudayl'ın eline değdi. Fudayl, ''Bu el ne yumuşaktır, cehennemden kurtulursa.'' buyurdu. Böyle dedi ve namaza durdu. Harun Reşit ağladı ve ''Bir söz daha söyle.'' dedi. Hudayl, namazda selam verince buyurdu ki baban Resulullah'ın amcasıydı Peygamberimize beni bir kavme Emir yapınız demişti Rasulullah da Ey amcam senin nefsin üzerine emir ettim yani nefsinin Allahü Teala'ya taatte olması insanların bin senelik taatinden iyidir buyurdu Çünkü bir günlük emirlik kıyamette pişmanlıktır buyurmuştur. Harun Reşit, biraz daha söyle dedi. Fudail bin İyad, Ömer bin Abdülaziz'i halife yaptıkları zaman, Salim bin Abdullah, Reca bin Hayve ve Muhammed bin Kâb'ı çağırdı ve ben bu işe düştüm, kurtuluş çarem nedir diye sordu. Onlar da yarın kıyamet gününde Azaptan kurtulmak istiyorsan Müslümanlardan yaşlıları baban yerine koy, gençleri kardeş kabuleyle, çocukları da kendi çocukların gibi düşün. Kadınları ise kız kardeşin ve annen kabuleyle. Onlara ana'na, babana, annene, kardeşine ve çocuklarına yaptığın gibi muameleyle dediler. Harun Reşit biraz daha söyle dedi. O da, İslam ülkesi senin evin gibidir, insanları ev halkın gibidir. Babalarına lütufla, kardeşlerine ve çocuklarına iyilikle muamele eyle buyurdu. Sonra devam ederek, korkarım şu güzel yüzün ateşte yanar ve çirkinleşir. Güzel yüzlerden niceleri cehennemde çirkinleşir ve emirlerden niceleri orada esir olur buyurdu Harun Reşit biraz daha söyle dedi o da Allahü Teala'dan kork ve ona ne cevap vereceğini düşün cevaplarını şimdiden hazırla çünkü kıyamet günü Allahü Teala sana müslümanların hepsinden tek tek soracaktır hepsi için adalet isteyecektir eğer bir gece bir ihtiyar kadın, evinde bir şey yemeden yatarsa, Yarın senin eteğine yapışır ve sana hasım olur, buyurdu. Harun Reşit o kadar çok ağladı ki, kendinden geçti. Halife kendine gelince sordu, Birisine borcun var mıdır dedi. O da, Evet, Allahü Teala'ya borcum borcun var. O da itaattir. Huzuruna böyle borçlu çıkarsam vay halime buyurdu. Harun Reşit insanlara borcun var mı demek istiyorum dedi. Allahü Teala şükürler olsun ki bana çok nimetler verdi. Hiç şikayetim yoktur buyurdu. Bunun üzerine Harun Reşit onun önüne bin altın koydu ve bunlar helaldir annemin mirasındandır dedi. Fudayl bin İyad ona, bütün bu nasihatlerimin sana bir faydası olmadı, buyurdu ve yanından kalkıp gitti. Fudayl'ın ismi, halifenin yanında geçtiğinde, ah ne insandır o, hakikaten mert kimsedir, derdi. Fudayl bin İyad, bir gün küçük çocuğunu kucağına almıştı. Onu okşadığı bağrına bastı. Çocuk, babacığım, ''Beni seviyor musun?'' dedi. O da, ''Evet, seviyorum.'' buyurdu. ''Peki, Allahü Teala'yı Teâlâ'yı seviyor musun?'' dedi. ''Tabii seviyorum.'' buyurdu. ''Babacığım, senin kaç tane kalbin var?'' ''Bir tane var oğlum.'' ''Ey babacığım, bir kalbe iki sevgiyi nasıl sığdırabiliyorsun?'' dedi. Fudayl bin İyad, küçük çocuğunun bu derin manalı sözleri kendi kendine söylemediğini Allahü Teala'nın söylettiğini anlayarak yavrusunu kucağından indirdi ve eliyle başını dövmeye başladı. Bundan sonra her an Allahü Teala ile meşgul olacağına söz verdi. Oğluna da "Ey oğlum, sen ne güzel vaizsin." deyip bağrına bastı ve seni Hakiki sevgilinin izni ve emriyle seviyordum buyurdu. Fudayl bin İyad tövbe etmeden önce hangi kervandan bir mal gasp etmişse onların üzerine o kafiledekilerin isimlerini yazar ve mallarını saklardı. Tövbe ettikten sonra o malları sahiplerine götürüp helalleşti ve affını diledi. Yalnız Ebivert kasabasında bir Yahudi hakkını helal etmiyordu. Hiçbir teklifi de kabul etmiyor. Fudayl bin İyadı zor durumda bırakmak için olmayacak şartlar ileri sürüyordu. Fudayla, eğer hakkımı helal etmemi istiyorsan filan yerde kayalık bir tepe var. O tepeyi kazarak oradan kaldır. Oralar dümdüz olsun." dedi. Fudayl bin İyad hakkını helal ettirmek için buna razı oldu ve kazmaya başladı. Fudaylan bu gayreti sebebiyle Allahü Teala'nın ihsanıyla bir seher vakti rüzgar çıktı ve orayı dümdüz etti. Yahudi bunu görünce hayretinden dona kaldı. Bu sefer de benden aldığın malımı iade etmedikçe hakkımı helal etmeyeceğim diye yemin etmiştim. Benim yastığımın altında altınlar var. Sana hakkımı helal edebilmem için oradan altınları alıp bana vermen lazım dedi. Yahudi daha önce yastığının altına çakıl taşları koymuştu Fudayl, elini yastığın altına soktu Allahü Teâlâ'nın izniyle Çakıl taşları altın olmuştu Bir avuç altını Yahudi'ye verdi Yahudi'nin şaşkınlığı son haddine varmıştı Sana hakkımı helal etmeden önce bana İslam'ı anlat dedi Fudayl, bu ne haldir diye sordu Yahudi şöyle anlattı ben Tevrat'ta, tövbesinde sadık ve samimi olanın elinde çakıl taşları altın olur diye okudum. Aslında yastığın altında çakıl taşları vardı ve ben seni imtihan için öyle söylemiştim. Elinde çakıl taşlarının altın olduğunu görünce anladım ki, senin dinin haktır ve sen tövbende sadıksın dedi ve iman ederek Müslüman oldu.'' Fudayl bin İyad bir gün insanlar doğruluk ve helal rızıktan daha faziletli bir şey ile süslenmemiştir buyurdu. Bunun üzerine oğlu Babacığım helal kıymetlidir dedi. Fudayl oğluna ey oğlum helalin azı da Allahü Teala'nın katında çoktur buyurdu. Fudayl bin İyad'ın oğlu Ali kuran ı Kerim'den bir sureyi sonuna kadar okuyamaz, düşer bayılırdı. Bir gün, Fudayl bin İha'da bir kâri yani okuyucu geldi. Onu oğlunun yanına göndermek istedi ve ''Oğluma kuran ı Kerim oku. Dinlemekten çok hoşlanır. Zilzâl ve El-Kâriyâ surelerini okuma. Çünkü kıyamet sözünü dinlemeye tahammül edemez, takat getiremez.'' Buyurdu. O kari yani Kur'an okuyucusu gitti, unutarak El Kariya suresini okumaya başladı. Dördüncü ayete gelince Fudayl'ın oğlu Ali Allah deyip düştü. Kontrol ettiler ruhunu teslim etmişti. Fudayl bin İyad oğlu vefat edince tebessüm etti. Halbuki 30 yıldır hiç gülmemişti. Ey Fudail, bugün gününücek gün müdür diye sordular. Bunlara cevap olarak ben şu anda peygamberimizin de sallallahu aleyhi ve sellem tatmış olduğu evlat ölüm acısını tatmış bulunuyorum. Anladım ki Allahü Teala evladımın ölümüne razıdır. Madem ki oğlumun ölümünde Allahü Teala'nın rızası vardır ben de Allahü Teala'nın rızasına razı oldum. Onun için güldüm." buyurdu. Fudayl bin İyad bir gün Mina tepelerinden bir tepenin üzerinde bulunuyordu. Allahü Teala'nın evliyasından bir veli şu dağa sallan dese, dağ derhal sallanır." buyurdu. Fudayl bin İyad böyle söyler söylemez daha sallanmaya başladı. Fudayl, daha sakin ol, ben bu sözümle seni kastetmedim dedi ve daha sakinleşti. Fudayl bin İyad, bir gün Arafat meydanında insanları seyrediyordu. Müslümanlar, feryat ederek Allahü Teala'dan yardım istiyorlardı. Bunları bir müddet seyrettikten sonra, Sübhanallah! Şu kadar insan, kerim bir zatın kapısına gitse, bu şekilde yalvararak bir dank altın isteseler, o zat bu insanları ümitsiz ve eli boş geri çevirmez. Ya Rabbi, sen kerim ve gaffarsın. Bu insanların hepsini affetmen, kerim ve gani olan bir zatın bir dank altın vermesinden daha kolaydır. Ya Rabbi senin ihsanların o kadar çoktur ki bu insanların hepsini affetsen senin ihsanından hiçbir şey eksilmez dedi. Fudayl'e gayipten bir ses "Ey Fudayl senin bu hüsnü hürmetine hepsini affettim." diyordu. Fudayl bin İyada küçük günahlardan soruldu. O zaman şöyle cevap verdi: Günah kişinin yanında ne kadar küçük görülürse Allahü Teala katında o derece büyük olur. Günah kişinin yanında ne kadar büyük görülürse Allahü Teala'nın katında o derece küçük olur. buyurdu. Fudayl bin İyad bid'atten ve bid'at sahiplerinden nefret eder, insanları bunun zararlarından sakındırırdı. Bu hususta Bidat sahibiyle oturan onunla görüşen kimseden sakınınız Bid'at sahiplerini seven kimsenin amellerini Allahü Teala kabul etmez Kalbinden İslam nurunu çıkarır Müslüman Müslümanın yüzüne bakınca kalbi parlar Müslümanın bidat sahiplerinin yüzüne bakması ise kalbini karartır Yolda bidat sahibine rastlarsan yolunu değiştir. Bidat sahibine iltifat edip yükseltme. Bidat sahibine yardım eden İslamiyet'in yıkılmasına yardım etmiş olur." buyurdu. Fudale bin İyad rahmetullahi aleyh insanlara dünyanın fani, geçici ve değersiz, ahiretin baki, kalıcı ve paha biçilmez olduğunu anlatırdı. Bu hususta bir düşüncesini şöyle dile getirdi: Dünyanın tamamı altından olsaydı yine yok olurdu. Ahiret ise çanak çömlek gibi topraktan olsaydı yine baki olurdu. Akıllı kimse geçici olan dünyayı altın da olsa reddeder. Baki olan ahireti çanak çömlek gibi topraktan da olsa kabul eder. İşin aslı ahiret baki ve altın gibi kıymetlidir. Dünya ise fani ve çanak çömlek gibi kıymetsizdir, buyurdu. Fudail bin İyad, sevdiklerine bir gün pişman olmadan önce tefekkür edip amel işleyiniz. Dünyaya aldanmayınız. Çünkü dünyada sağlam ve sıhhatli olan hastalanır, yeni olan eskir, nimetleri yok olur. Gençler, ihtiyarlar buyurdu. Fudayl bin İyad daima farzların önemini anlatırdı. Şöyle derdi. Farzlar, insan için sermaye, nafileler ise kar ve kazanç gibidirler. Kar sermaye olduktan sonra meydana gelir. Fudayl bin İyad'a birisi gelip şöyle dedi. Ey Fudayl! Bana nasihat et. Fudayl ona dönüp, sen kendi nefsine nasihat edici ol. Kendine lazım olan şeyleri, sağ iken görüp yapmaya gayret et. İnsanları kendine tavsiye ve nasihat edici eyleme. Kendin dünyada gafil ve durgun olup da, öldükten sonra senin için iyilik ve sevap yapacaklarını ve senin için çalışacaklarını sanma. Zira sen, Dünyadayken kendine ahiretin için lazım olacak işlere can çıkarcasına çok gayret göstermediğin halde başkalarının senin için iyilik yapacaklarına sevap işleyeceklerine nasıl inanabiliyorsun? Buyurdu. Fudayl bin İyad'ın yanında birisinden şöyle sitay işle bahsettiler. O zat ağzına helva koymaz. Bunun üzerine Fudail. Helva yemeği bırakmak bir mürüvvet mi sanki? Siz onun akrabasını gözetip gözetmediğine, öfkesini yenip yenmediğine, komşularına, dul kalmış kadınlara ve yetimlere karşı nasıl davrandığına bakınız. Din kardeşleriyle arkadaşlarına karşı huy ve edebi nedir? Hükmünüzü verirken asıl bunlara dikkat edin, buyurdu. Birisi, Fudayl bin İyad'a bana nasihat ediniz dedi. Fudayl ona Baban sağ mı diye sordu. O da vefat etti dedi. Bunun üzerine Fudayl bin İyad, Evladım haydi beni terk et. İyi bil ki babasının vefatından sonra başkalarının nasihatlarına muhtaç birine hiçbir nasihat fayda vermez buyurdu. Fudayl bin İyad etrafındakilere sık sık Allahü Teala'ya itaat etmenin lüzumundan anlatır, kendinden şöyle bir misal verirdi. Ben Allahü Teala'ya karşı itaatsizlik ettiğimi merkebimin ve hizmetçimin huyundan ve bana itaatsizlik etmesinden anlarım. Fudayl bin İyad etrafında toplanan insanları lüzumsuz konuşmaktan sakındırırdı. Bir gün bu sebeple sözünü hesabını vereceği amelinden sayan bir kimse kendisini ilgilendiren hususlar dışında pek az konuşur buyurdu. Fudail bin İyade "Niçin Allahü Teala'dan korkanı göremiyoruz?" diye sordular. Fudail onlara "Şayet siz korksaydınız korkanı görürdünüz. Korkanı korkanlardan başkası görmez." Nitekim Evladını kaybeden anne, evladı ölen bir anne görmek ister, buyurdu. Fudail bin İyad rahmetullahi alay, tevazuunun önemi hakkında şöyle anlattı: Allahü Teala dağlara, ''İçinizden birisi üzerinde bir peygamberimle konuşacağım diye vahyetti. Bunun üzerine bütün dağlar başlarını kaldırıp yükselttiler. Sadece Taurusina boyun eğdi tevazu gösterdi. Gösterdiği bu tevazu sebebiyle Allahü Teala peygamberi Musa Aleyhisselam'la bu dağ üzerinde konuştu. Fudayl bin İyade, "Bedbahtlık alametleri nedir?" diye sordular. Bunun üzerine o, "Şu 5 husus şekavet, bedbahtlık alametidir." 1. kalp katılığı 2 ağlamayan göz, üç, hayanın azlığı, dört, dünyaya rağbet etmek, beş, ihtiras ve tulü emel arzusu buyurdu. Fudayl bin İyad'a fütüvvet nedir diye sordular. O da dostların kusurlarını hoş görmektir buyurdu. Fudayl bin İyad, iyilik ve ihsan hususunda, insan, İhsan ve iyiliğin her şeklini yerine getirse, fakat sadece kümesindeki tavuğa kötülük etse, yine de muhsin denilen iyi insanlardan olamaz.'' buyurdu. Fudayl bin İyad, kötü huylu kim olursa olsun, onun zararından sakındırır, iyi kimselerle görüşmeye teşvik için, kötü huylu birinin bana arkadaş olmasından ziyade, ''Güzel huylu, günahkar birisinin arkadaş olmasını arzu ederim.'' derdi. Fudayr bin İyad, daima mahallesinde bulunan satıcılardan alışveriş ederdi. Kendisine, ''Çarşıya gitsen, ihtiyaçlarını daha ucuz alabilirsin.'' dediler. O zaman, ''İyi ama bunlar bizden faydalanmak ve sebeplenmek ümidiyle yakınlarımızda dolaşmaktadırlar.'' buyurdu. Fudayl bin İyad'ın kendisi ve başkaları hakkında duası mahbuldü. Bu hususta hizmetçisi Ebul abbas şöyle anlattı: Bir zaman Fudayl bin İyad'ın oğlu idrarını yapamıyordu. Çocuk büyük bir ızdırap içinde kıvranmaya başladı. Fudayl ellerini kaldırıp: "Yâ Rabbi, sen biliyorsun. Muhabbetim sana ziyadedir." dedi çok geçmeden duasının kabul olduğu oğlunun şifaya kavuştuğu görüldü. Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh ilim sahibi bir kimsenin dünya peşinde koşmasını iyi görmez ve ona acırdı. Bu hususta bir alimin dünyanın oyuncağı olduğunu gördüğüm zaman kendisine acır ve ağlarım. Nafakası falan tüccara ait olmak üzere hacca gitti, derilmesin ne kadar acıdır, buyurdu. Fudayl bin İyad, herkesi ilim öğrenmeye teşvik eder, niyetin halis olmasının önemini belirtir, bu hususta ilim tahsili, doğru bir niyet ve temiz bir gaye ile olursa, bundan daha yüksek amel olmaz. Fakat çokları ilmi, gereğini yapmak için tahsil etmiyor. Bilakis ilmi, dünyalık elde etmek için bir ağ gibi kullanıyor.'' buyurdu. Fudayl bin İyad, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in yüksek derecelerini anlatır ve ağlardı. Hz. Muaviye için de, o, dünyayı ahirete vesile kılmak için uğraşırdı. buyurdu. Fudayl bin İyad, yolda giderken, insanların, neşe ve sevinç içinde olduklarını görünce, nice neşeli ve sevinçli kimseler vardır ki, onlara nasip olacak kefenlikler, dokunup satışa çıkarılmıştır bile, buyurdu. Fudayl bin İyada, bela ve musibete uğramış kimseler hakkında ne yapmamız uygundur? denildi. Cevabında, onların acılarını paylaşarak ağlayınız. Sizin de onlar gibi belki de daha şiddetli bir şekilde günahlarınızın karşılığı olarak bela ve cezaya çarptırılmanız muhtemeldir, buyurdu. Fudail bin İyad çoğu zaman yanında bulunan yemek ve paradan hapistekilere gönderir ve onlar için, bunlar muhtaç ve çaresiz kimselerdir der, merhamet ederdi. Fudail bin İyad rahmetullahi aleyh, bir zaman hastalanmıştı. Arkadaşları ziyaretine geldiler ve ona, Bir arzunuz var mı diye sordular. O da, Evet, çok sevdiğim din kardeşim, Yusuf bin Esbaat'ı ölmeden önce bir defa daha görmek istiyorum, buyurdu. Fudayl bin İyad, böyle demekle, Din kardeşi unutmamak lazım geldiğini yanındakilere bildirmek istedi. Fudayl bin İyad'a Mümin ve münafığın hali nasıldır diye sordular. Cevabında Mümin tatlı tatlı meyvesini versin diye hurma diker fakat onun diktiği hurmada diken bitmesinden de korkusu vardır. Münafık ise hurma yerine dikenli bir ot diker ve bundan taze hurma bitmesini bekler buyurdu. Fudayl bin İyad'ın kalbi yufka gözleri daima yaşlıydı. O etrafına toplananlara, ağlamak, gözün ağlaması değil, kalbin ağlamasıdır. Adam var ki, gözleri ağlar, fakat kalbi hastadır. Çünkü münafıkların ağlaması, kalpten ve içten değil, sadece baştaki gözden gelir, buyurdu. Fudayl bin İyad, bir arefe günü Arafat'ta vakfe yaptı. Orada öğleden akşama kadar ağladı. Hem de günahları düşünüp şu günde bağışlanmış olsa bile vah yaptığım çirkin işlere, vah günahlarıma deyip dururdu. Fudayl bin İyade kötü alimlerden soruldu. Buyurdu ki ümmetlerin her biri Rahman'ın yolu üzerine oturmuş Kötü alimler yüzünden helak olurlar. Onlar habis amelleriyle Allahü Teala'nın yolunu kesmiş, insanlara engel olmuş olurlar. Fudayl bin İyade, "Şeytan insanı ne ile tuzağa düşürür?" diye sordular. Onlara "Şeytan üç şeyden biriyle Adem oğlunu tuzağına düşürür. Birincisi kendini beğenmesi," İkincisi amelini gözünde büyütmesi, üçüncüsü günahlarını unutmasıdır buyurdu. Fudail İyad, ibadetlerin farzlarına, vaciplerine ve sünnetlerine uygun olarak yerine getirilmesini söylerdi. Bu hususta kulun amelini güzelce eda etmesi kadar şeytanın belini kıran bir şey yoktur. Zira Allahü Teala Mülk Suresi 2. ayetinde, Amelce hanginiz daha güzeldir diye sizi imtihan etmek için hem ölümü hem hayatı icat eden O'dur. O azizdir, çok bağışlayandır buyurdu. Kul kırk yaşına bastığı zaman, bütün isyan ve günahlardan tövbe etmezse, şeytan onun alnını sığar durur ve ''Felah ve kurtuluştan uzak kalan bir yüze feda olayım.'' der, buyurdu. Fudayl bin niyat insanları haram ve şüphelilerden sakındırırdı. Bu hususta, sakın şüpheli bir şeyle Mekke yoluna koyulayım demeyiniz. Biliniz ki, haram ve şüpheli şeylerden bir dirhemin altıda biri kadar bir hakkı sahibine iade etmek, içinde şüpheli kazanç bulunan malla yapılacak 500 nafile haçtan Allah yanında daha kıymetlidir buyurdu. Bir zaman mücahitler savaşa gitmeden önce Fudail bin İyada uğrayıp dua talep ettiler. Fudail onlara "Ey Allah yolunda cihada çıkanlar, günahlarınızdan tövbe ediniz. Çünkü bu elinizdeki kılıçlardan daha çok size siper olur." buyurdu. Bir gün Fudayl bin İyad'a Ey Allah'ın veli kulu! Kişinin Estağfirullah demesinin manası nedir? diye sordular. Cevabında Ya Rabbi! Beni günahlarımın yükünden kurtar demektir, buyurdu. Fudayl bin İyad dünyadan ve dünya malından nefret ederdi. Bu sebeple Etrafına toplananlara, ''Dünya, bütün her şeyiyle bana arz olunsa, hiç düşünmeden, rahat ve kolay bir şekilde dünyanın murdarlığına hükmederim.'' buyurdu. Birisi, Fudayl bin İyâd'a, ''Nasıl sabahladın?'' diye sordu. O da, ''Hayır üzere sabahladım.'' dedi. Soruyu soran tekrar, ''Nasılsın?'' dedi. Fudayl da, ''Hangi halimi soruyorsun?'' Dünyevi halimi soruyorsan, dünya bize meyletti de biz onun bütün yollarını geçtik. Ahireti soruyorsan, günahı çok, ameli az, ömrü tükenmek üzere, ahirete ve ölüme hazırlığı olmayan birinin halin nasıl olur ki? buyurdu. Fudayl bin İyad bir gün üzüntülü birini gördü. Ona, ''Senin için, Allahü Teala'nın dediğinden başka bir şeyin olmasından mı korkuyorsun?" dedi. O da "Hayır efendim." dedi. Bunun üzerine Fudayl, "Öyleyse niye üzülüyorsun? Dünya insanı kendine kul yapmadıkça veya insan dünyaya kul olmadıkça yol kolaydır." buyurdu. Fudayl bin İyad, lanet etmekten insanları sakındırırdı. Bu hususta şöyle derdi: Her kim bir binek veya yük hayvanına lanet olsun derse, o hayvan hal diliyle amin. Lakin yüce Allah'a hangimiz daha fazla asi ise lanet onun üzerine olsun der. Fudayl bin İyad talebelerinden birinin vefatı yaklaşınca onun yanına giderek Yasin-i okumaya başladı. Talebe: "Ey hocam, bunu bana okuma." dedi. Bunun üzerine Fudayl sustu. Sonra ona kelime-i tevhid'i telkin etmeye başladı. Talebe: "Ben o mübarek sözü söyleyemiyorum. Çünkü ondan uzağım." dedi ve vefat etti. Fudayl bin İyad evine dönerek evden çıkmaksızın bir müddet mahzun oldu ve ağladı. Sonra rüyasında talebeyi cehenneme götürürlerken gördü ve ona Ey oğul sen talebelerimin en iyilerindendin. Neden Allahü Teala senden marifet nurunu aldı diye sordu. Talebe cevabında üç şey sebebiyle Allahü Teala benden marifet nurunu aldı. Birincisi nemimeden. Çünkü ben size karşı başka arkadaşlarıma başka söyler söz taşırdım. İkincisi hasetten. Ben arkadaşlarıma haset ederdim. Üçüncüsü içkiden. Bir defasında hastalanmıştım. Hastalığımı tedavi ettirmek için hekime gittim. Hekim bana her sene bir kadeh şarap içeceksin, yoksa iyi olmazsın dedi. Ben de böylece alışıp gittim dedi. Fudail bin İyad'ın iki kızı vardı. Vefatı yaklaşınca hanımına şöyle dedi. Vefatımdan sonra iki kızımı al, Ebu Kubeys tepesine çık. Ellerini açarak şöyle niyazda bulun. Ya Rabbi! Fudayl bana vasiyetinde dedi ki, ben hayattayken bu iki emanete gücümün yettiği kadar baktım. Ama ben ölüp de kabre girdikten sonra bu emanetleri sana iade ettim. Fudayl bin İyad, vefat edip defin işleri tamamlandıktan sonra, hanımı vasiyeti yerine getirmek üzere bildirilen yere kızlarını götürdü, ve bildirdiği gibi dua edip çok ağladı. Bu sırada Yemen hükümdarı yanında iki delikanlı oğluyla beraber oradan geçiyordu. Hanımların ağlayıp sızladıklarını görünce yanlarına gidip bu hal nedir diye sordu. Hanım hadiseyi anlatınca Yemen hükümdarı dedi ki bu kızları her biri için bin altın mehir ile oğullarıma nikahlayalım. Fudayl bin İyad'ın hanımı, razıyım, dedi. Kızların ve oğulların da rızası alındı. Hep beraber Yemen'e gittiler. İleri gelenler toplandı ve nikahları kıyıldı, düğün yapıldı. Fudayl bin İyad, arkadaşlarıyla karşılaşmayı sevmezdi. Bunun sebebini de, belki onlar için süslenirim, şeklinde anlatırdı. Böyle bir süslenme, Allah için olmayacağı için korkardı. Fudayl bin İyad bir defa Şuayb bin Harp'le Kabe'de tavaf esnasında buluştular. Fudayl hal hatır sorduktan sonra ona şöyle dedi: "Ya Şuayb, şu anda bu halk arasında senden ve benden daha şerli biri var sanıyorsan çok kötü bir zan sahibi sayılırsın." Fudayl bin İyad'ın yanına bir gün İshak bin İbrahim geldi ve Yafudayl bana bir hadisi i şerif anlat dedi. Bunun üzerine Fudayl ona benden altın isteseydin verebilmem daha kolay olurdu. Hadisi i şerif anlatmam bana daha zor gelir buyurdu. Sonra da şöyle devam etti. Ey aldanmış, bilginle amel etseydin bir meşguliyetin olurdu bir hadisi şerifi dinleyecek vakti bulamazdın. Fudail şöyle demiştir: Peygamberlerden biri, Ya Rabbi, benden razı olduğunu nasıl anlayayım? demiş. Allahü Teala ona, yoksullara bak. Onlar senden neyle ve nasıl razı olurlarsa, ben de öyle razı olurum. buyurdu. Fudayl bin İyad bir sohbetinde sevmek için Allah, arkadaş olmak için Kur'an, nasihat için de ölüm yeter buyurdu. Fudayl diyor ki, karşılaştığımda bana selam vermeyenden ve hasta olduğum zaman ziyaretime gelmeyenden memnun olurum. Yani bu sebeplerden onlara düşman olmam demek istemiştir. Fudayl bin İyad'a oğlu Ali'nin öyle bir yerde olsam ki ben insanları gördüğüm halde onlar beni görmese dediğini söyledikleri zaman Fudayl ağladı ve keşke Ali bu sözü tamamlasaydı. Ne onlar beni ne de ben onları göreceğim bir yerde olsaydım deseydi demiştir. Fudayl bin İyad, Harem-i Şerif'te tek başına otururken, Dostlarından birisi yanına geldi. Fudayl, ''Niye geldin?'' diye sordu. Dostu, ''Ya Ebâ Ali, seni sevdiğim için geldim.'' dedi. Bunun üzerine Fudayl ona, ''Vallahi bu yaptığın dostluktan ziyade vahşeti ve ayrılığı gerekli kılan bir harekettir. Çünkü bu hareketin, senin bana ve benim sana karşı yaldızlı sözler söylememizi ve karşılıklı yalan konuşmamızı ve neticede ya senin bırakıp gitmeni veya benim kalkıp gitmemi gerektirir ki, bir yakınlıktan ziyade uzaklaşmaktır, dedi. Fudayl bin İyad diyor ki, Kâbe'de yanımda oturan bir Horasanlı kadar zahit bir insana hiç rastlamadım. Tavaf etmek üzere kalkmıştı ki, parasını çaldılar. Bunun farkında olunca, ağlamaya başladı. Kendisine, ''Paran çalındı diye mi ağlıyorsun?'' dedim. O, ''Hayır, ona ağlamıyorum. Yalnız kıyamet günü, Allahü Teala'nın huzurunda, kendisiyle karşılaştığımızda, bana karşı verecek cevap bulamayıp, perişan olacağını bildiğim için, ona acıdığımdan ağladım.'' dedi. Rivayete göre, Arefe günü Arafat'ta, hacılar dua ederken, Fudayl, çocuğunu kaybetmiş annenin ağlaması gibi acıklı acıklı ağlamaya devam etti. Akşama yakın sakalından tuttu, başını göklere kaldırdı ve affolsan bile vay sana dedi. Fudayl bin İyad'ın güzel sözleri. Azarlaması çok olanın arkadaşı az olur. Kim facir, zalim kimseye yardım ederse onu günahlara karşı kamçılamış olur kim alçak kişiden medet umarsa kendisine ihanet etmiş olur kim ilmiyle amil olmayandan ilim öğrenmek isterse cahilliğini arttırmış olur kim ahmak adama ilim öğretmeye çalışırsa şüphesiz ömrünü faydasız bir şeyle geçirmiş olur. Kim nanköre iyilik ederse, nimeti zayi etmiş olur. Yüce Allah'ı seviyor musun diye sana sorsalar, sükût et. Zira eğer hayır dersen, kâfir olursun. Evet dersen, hareketlerin, onu sevenlerin hareketlerine benzememektedir onun için sahtekar olursun. Allah'ın öyle kulları vardır ki Allah'ın azametinden kalpleri parça parça olur biter, yine parçalanıp tekrar biter ve bu hal yaşadıkları müddetçe devam eder. Kulun azameti ilahiye karşısındaki korku ve saygısı ilahi marifetten nasibi miktarınca olur. Kim din kardeşi için diliyle sevgi ve hulus gösterir de içinden ona düşmanlık ve kin beslerse Allah ona lanet eder. Dilsiz yapar ve kalp gözünü köreltir. Rıza halindeki kişinin dostluğuna inanmam. Kızdırdığım bu kişinin gazap halindeki dostluğuna inanırım. Hakk'a boyun eğ, hakkı takip et. Kim söylerse söylesin hakkı kabul et. Her şeyin bir zekatı vardır. Aklın zekatı da uzun uzadıya hüzünlenmek ve derin derin düşünmektir. Bu yüzdendir ki Rasulullah Efendimizin hüznü aralıksız ve kesintisizdi. Amellerin en iyisi en gizli yapılanıdır. Allah korkusu Dilin lüzumsuz şey söylemesine mani olur. Allahü Teala'dan korkanın dili söylemez olur. Allahü Teala'dan korkandan her şey korkar olur. Allah'tan korkmayan her şeyden korkar. Tevekkül Allahü Teala'dan başkasına güvenmemek ve ondan başkasından korkmamaktır. Akıllılarla kavga etmek akılsızlarla oturup tatlı yemekten kolaydır. Bir kimsenin kalbine Allah korkusu yerleşti mi, dilinde işe yaramaz bir söz bulunmaz. Bu korku, dünya sevgisini ve arzusunu yakar, dünyaya rağbet etme halini gönülden dışarı atar. Her kim dünyayı dost edinse, İki cihanın şerrini, kötülüğünü başına alır. Zira iki cihanın saadeti dünyayı sevmemekte, felaketi de dünyayı sevip tapmaktadır. İnsanın yanında bulunanlarla tatlı tatlı sohbet etmesi, onlara güzel ahlak ile davranması, geceleri sabaha kadar ibadet ile, gündüzleri hep oruçlu geçirmesinden hayırlıdır. Duamın kabul olunacağını bilsem, yalnız devlet başkanı için dua ederdim. Çünkü devlet başkanı iyi olursa, şehirler ve insanlar kötülüklerden ve belalardan emin olur. Fazilet ehli, kendilerine bir fazilet süsü vermedikleri için fazilet ehli olmuşlardır. Konuştuğu zaman, mutlaka sözünün dinlenmesini isteyen, zâhid değildir. Düşmanın gıybetini ediyorsa, sana dostundan daha faydalıdır. Çünkü o, her gıybetini yaptıkça, iyilikleri sana yazılır. Ahir zamanda, her kabilenin beyi, münafıkları olacaktır. Onları bu beylerden korumak lazım. Çünkü onlar öyle bir illettir ki, şifası yoktur. İnsanlardan kaç. Fakat cemaatten ayrılma. Bu öyle bir zamandır ki, gam ve kederle dolu. Ferah verecek hiçbir tarafı kalmadı. Her şeyin bir ön hazırlığı vardır. İbadet ehli arasına karışmanın ön hazırlığı da, gıybeti i terktir. Kur'an-ı hakiki manasına nüfuz edebilen, Hadis-i şeriflere pek dalamaz. Allahü Teala bir kulu severse dünyada onun gamını arttırır. İçinde bulunduğu bu gam onu dünya tadından mahrum eder. Ama bir kulu sevmedi mi dünyalığını bol eder. Ferahlık verir. O da dünyaya dalar, kaybolur. Birçok şeylerini de yitirir. Ben riyakarım diye yemin etmemi, ben riyakâr değilim diye yemin etmemden daha çok severim. Kur'an hafızının devlet büyüklerine ve zenginlere gidip ihtiyaç arz etmesi doğru olmaz. Asıl kendisi halkın ihtiyaç arz ettiği kimse olmalı. Sahte sofulardan bütün gücünle sakın, onlar seni severlerse, överler. Övdükleri şeyin çoğu sende yoktur. Sevmedikleri zaman da, aleyhinde şahitlik ederler. Halkı kandırır, inandırırlar. Rahmanın kulları huzur ehlidir. Hareketleri kontrollüdür. Şöhret ve şan onlar için pek önemli değildir. Ama dünya kulları öyle değildir. Bunlar kendini beğenmiştir büyüklük satar, ona buna boyun eğer, tezellül gösterir. Gıybet, sahte abitlerin meyvesidir. Yaptıkları birçok hatalardan sonra, gıybetsiz duramazlar. Ayıpsız bir din kardeşi arayan, kardeşsiz kalır. Sana darılınca, yalan itamda bulunan, senin kardeşin sayılamaz. Onunla, Din kardeşliği bağı kurma. Şimdi kardeşlik bağları bozuldu. Önceleri böyle değildi. O zaman insan ölen kardeşinin yetim çocuklarına ve dul kalan eşine kendi aile efradına bakar gibi bakardı. Yetişkin çağa gelinceye kadar onları himaye ederdi. Görenler de kendi evladı sanırdı. Kendisine istediği bir şeyi vermeyince sana darılan, küsen kimse senin kardeşin olamaz. Lokman Hekim beni İsrail'e kadı tayin edilmişti. Halbuki o siyah bir köleydi. Bu makama getirilmesinin sebebi sözün de doğruluğu ve lüzumsuz sözden, mala yani tabir edilen boş laftan sakınmasıydı. Sırat Köprüsünün uzunluğu 15 bin fersahtır. Ey kardeşim, bak, bu yola kim dayanır? Bir fersah 12 bin adımdır. Kur'an-ı Kerim'i okuyup manasını anlayan kimse peygamberlerin sorumlu olduğu şeylerden o da sorumlu olacaktır. Gereğini yapıp yapmadığı sorulacak. Çünkü onlar peygamberlerin varisi sayılır. Ahiret alimlerinin ilmi dıştan belli olmaz, bildiklerini saklarlar. Buna karşılık dünya alimlerinin ilmi açıktan bilinir. Herkes onların alim olduğunu bilir. Siz ahiret alimlerine tabi olunuz. Dünya alimleriyle oturmaktan sakınınız. Boş davasıyla sizi fitneye sokar, süslü püslü sözleri size aldatır. Onun iddiası amelsiz ilimdir ya da yaptığı amel ihlâssızdır. İlim ehli olan kimseler, dünyalığa karşı gani gönüllü olsalardı, zalimler önlerinde yumuşar ve bütün insanlar onlara saygı gösterir, emirlerini dinlerdi. Ama onlar, ilimlerini dünya oğullarına verdiler. Sebebi de, onların elindeki dünyalıktan bir miktara sahip olmaktır. Bu yüzden zelil oldular, saf insanlara ihanet ettiler. Devlet büyükleri ve onların yakınları yanında cehaletle anıldıkları zaman sevinç duyanlar zahitlik vasfını kazanmıştır. Her kim midesine girenin helal veya haram olduğunu anlarsa, o Allah katında Sıddıklardan yazılır. Bu duruma göre, ey miskin, bak yediğini nereden temin ediyorsun? Ben üç kişiyi acırım: bir bir kavmin ulusuyken küçük düşenine, iki zengin iken fakir olana, üç dünyanın elinde oyuncak olan alime. Kıyamette. Kutpereslerden önce fena alimlerin hesabına bakılacağını duydum. Hamili Kur'an ordunun bayraktarı gibidir. gibidir. Kur'anı Kerim'in hakkını eda etmek için herkes gibi laubali hareketlerde bulunmaması lazımdır. Bize şöyle bir haber gelmiştir: Allahü Teala, ey kulum, sabah namazından sonra bir miktar, ikindi namazından sonra da bir miktar beni zikreyle, bu iki zikir arasında geçen zaman senin için kâfidir buyurdu. Günahları terk etmeden tövbe etmek yalancılar tövbesidir. Güneş batarken Allah ile baş başa kalacağım diye sevinirim. Güneş doğarken de insanlar ile uğraşacağım diye üzülürüm. İnsanların Birbirinden uzaklaşmaları külfettendir. Bir defa dostuna gider. Dostu bir sürü masraf edip külfete girer. Bunu gören dost bir daha da gelemez. Bu suretle araları açılmış olur. Evet, Firdevs cennetinde Peygamber ve sıddıklarla bir arada bulunmayı istiyorsun ama buna karşılık hangi ameli işledin? Hangi şehevî arzuyu kırdın? Hangi hiddetini yendin? Sana gelmeyen hangi akrabana gittin? Kardeşinin hangi kusurunu bağışladın? Allah için hangi yakınından uzaklaştın ve hangi uzağına yaklaştın? Kerem, dostların kusurlarını bağışlamaktadır. Dostları çoğaltmak zeka zayıflığındandır. Teğanni Zina'nın efsu'nudur, büyüsüdür. Dünyaya gelmek kolay, fakat gitmek zordur. Mümkün mertebe, meşhur olmamaya gayret eyle. Zira bilinmemek, senin aleyhinde olmadığı gibi, methü senâ edilmemek de, senin aleyhinde değildir. Hatta Allah katında kıymetin olduğu zaman, insanlar tarafından, zemmedilmekte de sana bir zarar yoktur. Selef, yaptıkları ameller ile riya ederlerdi. Şimdiki insanlar, yapmadıklarını yapmış gibi göstererek riya ediyorlar. Zamanın bozulmasından ve dostlarının eziyetinden hoşlanmadığını her şey, günahının neticesidir. Bir aile reisi, efradının iyiliğini tahahhüt ettiği gibi, Allahü Teala da mümin kulunun iptila edilmesini taahhüt eder. Allah'tan korkan kimseyi korkusu her türlü hayra delalet eder. Ben hiçbir salih kula hatta meleklere ve peygamberlere bile imrenmem. Çünkü değil mi ki bunlar kıyamet günü Allahü Teala'nın huzuruna çıkacaklardır. Bu yeter. Benim asıl imrendiğim Hiç yaratılmayanlardır Kur'an okumaya Ve namaz kılmaya devam edin Yazıklar olsun size Bu zaman sohbet zamanı değildir Bu zaman ağlamak Yalvarmak ve yakarmak zamanıdır Denize düşüp boğulmak üzere olan Adamın duası gibi dua etmek zamanıdır Bu zamanda dilini koru yerini hafiflet, kalbini tedavi et, işine geleni al ve işine gelmeyeni at. Zühd kanaattir. Ben, inşaat edip onu bırakana değil, ona bakıp da ondan ibret almayana şaşarım. İnsanlar görüyor diye ameli terk etmek riyâ, insanlar görsün diye amel etmekse, Şirktir. İhlas da Allahü Teala'nın Teâlâ'nın seni bunlardan korumasıdır. Tefekkür senin aynandır. İyilik ve kötülüklerini sana gösterir. Sevgili dinleyiciler, sohbet konumuzun böylece sonuna gelmiş olduk. Bir başka sohbette buluşmayı umarak sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Bir başka sohbette buluşmak üzere Allah'a emanet olun.